Waar is de waarschuwing? Waar is de waarschuwing? Waar is de waarschuwing? Waar is de waarschuwing? Waar is de is de waarschuwing? de de Gerçekten bu davetçiye yakışmaz. Tam Her şeyden önce babanın çocuğuna karşı da yakışmaz. Öğretmenin öğrencisine, ölül emrin vatandaşına karşı da yakışmaz. Bu kişilerin niçin baba babadır? Niçin öğretmen öğretmendir? Niçin ölül emir, ölül emirdir? Çocuğun babasına karşı babanın çocuğuna karşı olan davranışlar çocuk kestirmez ama baba çok iyi kestirebilir. Ve özellikle o baba İslam davetçisi ise veyahut da anne İslam davetçisi ise. Dolayısıyla özellikle baba, babalar ve annelerin çocuklarına karşı, komşularına karşı her şeyden önce en güzel örnek olmalı. Her şeyde. Her şeyde en güzel örnek olmalı. Ve birçok anneler ve babalar en ufak bir şeyden dolayı, küçük bir şeyden dolayı çocuklarına karşı ateş gibi ateş püskürüyor. Ve bakıyorsunuz ki bu tür şahıslar dışarıda arkadaşlarına karşı güllük gülislanlık gibi. Bir arkadaşını karşıladığı zaman ya da bir arkadaşına kızdığı zaman o o kadar ateş püskürücü değil. Ve maalesef şiddet bu çok görülüyor. Kişiler dışarıda birbirlerine karşı birbirleriyle savaşarak gülümseşerek tamam mı? Hoşluk, boşluk, gülistanlık gibi. Ama evine geldiği zaman aynen aslan gibi kesilir. Karısına karşı, çocuğuna karşı, amcasına karşı, babasına karşı, annesine karşı. Hele hele o kişinin annesine, babasına karşı sert davranması. inşallah biz buna bir özellikle bir ders vereceğiz. Çocuğun annesine, babasına veyahut da babanın çocuğuna karşı olacak şeyi, itaati Allah'ın izniyle buna özel bir ders vereceğiz veya da ders yapacağız inşallah. Çünkü Bazı davetçiler, bazı davetçiler babaları onların yolunda değildir diye onlara çok sert davranıyorlar. Ve gerçekten bu Müslüman davetçileri için çok kötü bir ahlaktır. Yani düşünün ki geçmişte Ali Sattu selam döneminde Birçok Müslüman İslam'a girdikten sonra anneler babaları küfür üzerinde idiler ve savaş esnasında onları öldürmek istiyorlardı. Ama muamelede Ali Sattwasellem'in tavsiyesi üzerine onların annelerine babalarına yumuşak davranıp onlarla hoş boş geçmelerini veyahut da günleri geçirmelerini istiyordu. Tıpkı Esme radıyallahu teala anha Ali Sattwaselama sordu dedi ki ya ya Resulullah benim annem hala Müslüman olmadı müşrikedir. Benim yanıma gelmek istiyor. Yani ben ona yakınlaşıyım mı, ona iyilik yapayım mı, ona yardım edeyim mi? dedi ki, evet çünkü o senin annendir. dedi Ali Satt ve Selam. Müşrik olmasına rağmen ve Ali Satt ve Selamın dinine küfür etmesine rağmen. Dolayısıyla din konusunda kesinlikle babalara itaat yoktur, öğretmenlere itaat yoktur, tamam mı? Davetçilere itaat yoktur. yoktur,ülül emre itaat yoktur, masiyette, isyanda, haramda kesinlikle yok ancak marufta itaat vardır özellikle anne babaysa vaciptir. Dolayısıyla çocuğun babasına nasıl davranması gerektiğini özellikle o çocuk veyahut da o genç davetçi ise çünkü her şeyden önce annesini babasını kazanması gerekiyor. Çünkü o hidayet olmadan önce o da annesi babası gibi cahil bir hayat yaşıyordu. Hangimiz annemizden babamızdan doğduk da böyle bir numara davetçi ortaya çıktı?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 Dierkje, Al ameer de 8e, Al e de gelukkige is om niet alle moslims te zijn. Goed aardige is is. terki moslim Peki Als is, var gücüyle kendini ahlaklı olmaya çalışması gerekiyor. Tıpkı bir sporcu gibi. Bir sporcu bir spora gittiği zaman ilk gittiği zaman ne yaptırıyorlar ona? Antrenman. Ona antrenman yaptırıyorlar. Artık o spor dalı hangi dal olursa olsun. Bir teknik üzerinde ona devamlı antrenman yaptırıyorlar. Ta o teknik kavrayıncaya kadar. <gülüyor> Ondan sonra o tekniği kavradıktan sonra artık hiç zorlanmadan o tekniği istediği gibi yerine getiriyor. İşte ahlak da bu şekilde. Her Müslüman ahlaklı olmasını temenni ederken o zaman burada ne yapmak gerekiyor? Burada kişiyi nefsine karşı mücadele vermesi gerekiyor. Ey, eğer bir kızlık, kızgınlık hali var ise elinden geldiği kadar devamlı yumuşak olmaya çalışacak. Kendini alıştıracak, antrenman yapacak. Ki O temenni ettiği güzel ahlak onda hakim olsun. Ve kul daaiyet-i muhlisin haseten ve özellikle her ihlaslı bir davetçi erkek veya da tabii davetçi kadın. Ve Ali aleyhissalatu vesselam resul olmasına rağmen insanlar arasında en seçkin mahluk olmasına rağmen Ali aleyhissalatu vesselam Diyordu ki Allahumme keme hessente halki fe hessin huluki. Ey Allah'ım sen benim şeklimi, şemalımı, en güzel biçimde yarattığın gibi, tamam mı? Benim ahlakımı da en güzel bir şekilde yap. Veyahut da bana en güzel ahlakı nasibi. Tamam. Bu hadis İmam Elbeyhakki şu zikrediyor. Ve İmam Elbani Rahimmaullah Irva El galilde diyor ki bu hadis Sahihtir. Bazı alimler Bu hadisi tez'if etmişlerdir. Bazı hadis alimleri Demişler ki bu hadis sahih değildir. Ama İmam Elbani Rahimmaullah Bu hadisin Yani sahih olduğunu Irva Elgalil'de Delilleriyle, senetleriyle Ne yapıyor, sahih olduğuna dair Beyan ediyor. Allah onu Rahmet etsin. Amin.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 en makbul olan anlarda bunu ne yapacak? Rabbinden isteyecek. Örneğin sinirlidir. Sinirli olmayıp bu sinirin giderilmesi ve yerini yumuşaklığın alması için ne yapacak? O makbul edilecek anlarda Rabbine devamlı yalvaracak. Örneğin borcu var. Örneğin bir sıkıntıyla karşı karşıya geldi. Örneğin bir hastalığı var. Daha başkasının bir hastalığı var veya o Müslümanlar bir yerde bir sıkıntıya düştüler. Devamlı bu tür şeyleri ne yapacak? Allah Celle Celalühü duaları kabul ettiği anlar içerisinde ne yapacak? Rabbine eninden geldiği kadar ağlayarak böyle yalvararak o güzel ahlakı ve yahutta o Squinty gidermesi için veya otta hastalığı şifayetmesi için veya otta da daha başka olan Müslümanlardan o sıkıntıyı gider gidermesi için ne yapması dua etmesidir. Çünkü bir insan her konuda Allah'a dua etmediğinde, o kişinin ...imanı eksiktir. Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Ve imam Muhammed bin Abdül Wahab rahimahullah usulü 3'de bir hadis var. <mukhul> en <-ibadet> so, de dua mocht hij bij o deur, had hij zitten in de hadith maar hij was zwaaifter. Sahir Holland had hij dua hoer. En hij dua mukhul hij bij de deur, mocht hij bij de الدعاء مخ العباده بشكل لا الدعاء مخ العباده روايه